Merhaba, Orta Avrupa'yı sular altında bırakan sel haberiyle başlıyoruz bugün programımıza. Orta Avrupa'yı vuran aşırı yağış bir haftadır Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da aşırı yağışlardan oluşan sel sebebiyle şu ana kadar on binlerce insan tahliye edildi, onlarca insansa hayatını kaybetti. Özellikle Almanya ve Macaristan'da on binlerce kişi tahliye edilirken Macaristan'da durum şimdilik kontrol altında ancak Almanya'nın önümüzdeki günlerde selden olumsuz etkilenmeye devam edeceği bildirildi. Elbe ve Nehri üzerindeki setlerin yıkılması nedeniyle Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde 23.000 kişi tahliye edildi. Kentte su seviyesinin düşmeye başlamasına karşın Saksonya-Anhalt eyaletinin genelinde tehlike sürüyor. BBC'nin aktardığı habere göre sel sularının önümüzdeki günlerde Almanya'nın kuzeyine ulaşması bekleniyor. Orta Avrupa'da şu ana kadar Almanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya ve Polonya salvadan etkilenen ülkeler. Orta Avrupa'da pek çok karayolu trafiğe kapatıldı. Demiryolu hattında ulaşımda durmuş durumda. Binlerce eve elektrik verilemiyor. Ve Solar Impulse tarih yazdı. Impulse hiç yakıt almadan Amerika Birleşik Devletleri'ne baştan başa geçmeyi başaran ilk güneş enerjisiyle çalışan uçak oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'daki uluslararası Dulles Hava Limanı'ndan Dün yerel saatle 5 sularında havalandıktan sonra New York John Fitzgerald JFK havanına inen Solar Impulse böylece Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki gezisinin son ayağını da tamamlamış oldu. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan uçağın uçuş süresi 18 saat 23 dakika sürdü. Uçağın havaalanına inmesinin ardından basına açıklamada bulunan pilot Andre Borchberg bu yenilenebilir enerji için dev bir başarıdır diye konuştu. Güneş enerjisinin potansiyelini ortaya koymak amacıyla üretilen Impulse, gücünü büyük boyutlardaki kanatları üzerine yerleştirilmiş 11.000 kadar fotovoltaik panelden alıyor. Yerden 8.000 metre yüksekte, en fazla saatte 72 kilometreye varan bir hızla yol alabiliyor Solar Impulse. Uçağın yaratıcıları Picard ve Brochberg, kendilerine daha hafif malzemeler ve fotovoltaik panellerin gelişmesine katkı sağlayan, çevre ve doğal kaynakların korunmasını ise çekici ve macera doğru bulan, Doğa sever öncüler olarak tanımlıyorlar. Solar Impulse ilk deneme uçuşunu İsviçre'den, İspanya'dan FAS'a kadar yaptığı seferlerde geçen yıl gerçekleştirmişti ve bayağı da ses getirmişti. Boşberg uçağın ilk deneme uçuşundan önce yaptığı açıklamada güneş enerjisiyle işleyen uçak olarak tanıtılan Solar Impulse'ın esasında önemli olan şeyin bu uçağın enerjiyi son derece verimli ve idareli kullanabilmesi olduğunu da vurgulamıştı. Ülkemizin her yerinden göllerin, derelerin, ırmakların kirlendiği haberleri geliyor. Çanakkale'nin Çan ilçesi yakından geçerek akan kocabaşçayı da turkuaz mavisine yakın bir renkte akmaya başladı. Bu tabi güzel bir şey değil. Deniz her ne kadar turkuaz mavisi güzel olsa da bu mavilik akıp giden dere boyunca kilometrelerce uzaktaki Marmara Denizi'ne kadar taşınıyor bu kimyasallar. Dereye karışan bu kimyasal madde balık, kurbağa, kaplumbağa ve su yılanı gibi yüzlerce çeşit canlının Ölümüne neden oldu. Kocabaş deresine karışan mavi maddenin Etili köyü yakınlarındaki Katrandere çayından yayıldığı gözleniyor. Evrensel gazetesinden Özer Akdemir'in haberine göre kirlilik bölgedeki çeşitli kömür ocaklarından kaynaklanıyor olabilir. Kirliliğin asıl nedeni ise maalesef hala bilinmiyor. Çanakkale Çevre Platformu sözcüsü Hicri Nalbant Çanakkale Valiliği'ne göreve çağıran bir açıklama yaptı. Bu zehir ve kaynağının bir an önce bulunup binlerce canlının ölümüne yol açanların cezalandırılmasını talep etti. Türkiye iklim değişikliği ile mücadelede üstüne düşeni yapmıyor. Tüketici ve İklim Koruma Derneği'nin yaptığı Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye temsilciliği tarafından desteklenen değerlendirmeye göre Türkiye iklim değişikliği konusunda verilen mücadelede yetersiz. Radikalden Serkan Ocağan haberine göre Önder Algedik tarafından hazırlanan 44 sayfalık değerlendirme raporunda Türkiye'nin hızla artan sera gazı salımı konusunda önlem almadığı ve büyüme politikaları doğrultusunda salımı azaltmak için bir hedefinde olmadığını ifade ettirdi. Değerlen değerlendirmedeki bilgilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Temmuz 2011'de hazırlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı yani İDEP. 2011-2023 sanayi, ulaşım, atık ve tarım gibi sektörlere yönelik iklim değişikliğiyle mücadele için 541 eylem sıralamış. Bu eylemlerden 16'sının 2012. 70'inin ise bu yıl tamamlandığı belirtilmiş. Değerlendirmede gerçekleştirilen ve planlanan eylemleri ilişkin şu bilgiye yer verilmiş. Deniyor ki İDEP, eylem ve ilerleme açısından şeffaflık ve kamuoyuna açıklık özelliğine sahip değil. Süreci katılımcılığa kapalı olarak sürdürüyor. Eylemlerin bir kısmının zaten mevcut ve yapılmış işler olduğu, üstelik İDEP'ten önce tamamlanmış olduğu da görülüyor. İklim mücadelesi ve özellikle iklim değişikliğine uyum konusunda Türkiye'nin daha yapması gereken çok iş var.